Bismillah Es salatu ve selamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala ve ba'du üçüncü kısım arkadaşlar hmm. birinci kısımda ehl-i sünnetin e, pardon imanın tarifi vesaire bunları anlattık ikinci kısımda da bu konuyla bağlantılı olarak külli amelin imanla ilişkisini anlattık Tabii eee Kaside'nin sonlarına gelme hasebiyle anlattığım bir şey ve yanlış bir cihattan yanlış anlanan bir şey de tamamlayayım. Biz dedik ki bunu hemen burada açıklamak zorundayım. Çünkü biz dedik ki hadis inkarcıları mutlak olarak inkar ettikleri zaman bu insanlar nedir? Kâfirdir. Neden? Çünkü mutlak lafzını biz hepimiz burada ne yapıyoruz? Biliyoruz. Mutlak lafzından kastımız ne? Külli olarak bütünüyle Resulü hakdör dışı ne yapmak? Bırakmak. Yani Resul'e iman diye bir şey Yok. Böyle bir insan biliyor musunuz? Ya milyarda milyonda 1'dir zaten. O yüzden tamam mı? Tekfir bile etsen kendisine İslam'a nispet eden insanların binde 0.1'i bile etmiyor bu insanlar. Doğru değil mi? Ha o yüzden burada zaten isminin tekfirciliği diye bir şey kalmıyor. Dikkat edin. Cahalet özürdür değildir demiyorum ha. Cehalet diye bir şey yok bu konuda. Şükür inanmıyorum diyor Rabb. Cehalet diye bir şey yok. Cehaletin dâhli yok bu mevzuya. Bu mevzu da tamam mı? ve diyorum ki muayyen olarak tekfir edilir. Hükmen değil. Muayyen olarak bir şahıs bildik sünneti tamamı ile külli olarak inkâr ediyorsa kafirsin deriz direkt. Nasıl bir Yahudi Hristiyanı hücceti ikame etmeden tekfir edersin? Mutlak olarak da sünnetin hüccetini inkâr ederse direkt tekfir edersin. Sonra şahadet getirirse İslam'ını kabul edersin. Böyle bir insan da dedim ki milyonda 0.1 bile belki yoktur. O kadar. E, 70 milyonun içinde kim mi örnek verebilirsiniz? Mutlak olarak sünnetin hüccetini inkâr eden var belli bir kişi zaten o da kâfirdir evet. Şimdi buraya kadar amelin imandan olduğu delilleriyle ve selefin sözleriyle birlikte belirttik kardeşler. Ancak biz ne demiştik? Dikkat edin. El eşya'u tetebeyyenu bi ziddha. Bazen bir şeyleri anlamak için ne yaparsın? Zıttıyla. Yani bir şeyler zıttıyla anlaşılır. İşte bu mantığa yakın olarak amelin imandan olduğuna dair getirdiğimiz delillerin dikkat edin amelin imandan olduğuna dair getirdiğimiz delillerin zıttına gibi görünen zıttına demiyorum çünkü delillerin zıttı olamaz. Selefin zıttı olamaz. Delillerinin getirdiği delillerin zıttına bir delil olamaz. Zayıf hadis olur, ona da delil denmez zaten gibi. O yüzden zıttına gibi görünen diyoruz. Mürcienin getirdiği 1 2 delili ele alalım ki meseleyi ilmi olarak tasavvur etmede daha çok yardımcı olsun. Bakın arkadaşlar, önce kişi kendi akidesini ispatlar, doğru mu? Delilleriyle, selefin sözleriyle. İspatladıktan sonra bu ona ne olur? Oturur. Ama belli bir süre sonra şüpheler arız olduğunda bu kişiye ne olur? Sıkıntı olabilir. Doğru mu? Sıkıntı olabilir. Değil mi? O yüzden bu sıkıntıyı ileride gelebilecek sıkıntıyı def etme adına bu bunların getirdiği bazı şüpheleri amel imandan değildir şeklindeki bazı şüpheleri ne yapalım? Ele alalım, onlara reddiye verelim. Hem bu yönlü bize yarar hem de ne yönlü bize yarar arkadaşlar. Biz kendi akidemizi ilmen fük ettik. Ama zıttıyla anladığımız zaman fıkıh üstüne fıkıh katmış oluruz arkadaşlar. Bu basiretten yola çıkarak eee inşallah eee getirilen 1-2 şüpheye değineceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi Ebu Hanife ve Ahmed bin Ebi Şeymandan bahsetmiştik ameli imandan çıkaran değil mi? Biz bunlara çok saldırmıyoruz. Neden? Diyoruz ki bunların görüşleri bidattır. Tamam. Sözleri bidattır. Akideleri bu konuda bidattır. Ama bunlar Ehl-i Sünnet'ten çıkmıştır değil mi? Bunlara böyle saldırılar, reddiyeler, kitaplar böyle bir şey var mı Ehl-i Sünnet'te? Yok ha birkaç tane alim çıkmıştır o da önemli değil. Ama genel olarak Ehl-i Sünnet'te var mı böyle bir şey? Genel olarak yoktur. Peki arkadaşlar. Mu'tezile bir hata ediyor. İşte Allah'ın şu sıfatını inkar ediyor. Selef başlıyor saldırmaya. Darmaduman ediyor ortalığı. Biz bir görüyoruz bir bidatçı değil mi? Darmaduman ediyoruz. Neden arkadaşlar? Bakın arkadaşlar, diyelim ki şu mikrofona ulaşacağız. Bizle ehl-i sünnet mikrofona ulaşacağız. Bir yol izliyoruz. Diyelim ki ehl-i sünnet mikrofona ulaşmayı başardı. Mu'tezile de mikrofona ulaşmayı başardı. Ama bir tane de ehl-i sünnet var, tek başına bir fert. O da mikrofona uğraşmayı başaramadı. Ama mikrofona ulaşamamak bir hata, dinen bir hata olarak kabul edelim, tamam? Bakın, burada Ehl-i Sünnet zaten mikrofona ulaştığı için, Ehl-i Sünnet de burada tertemiz, doğru mu? Mutezile ulaştı, biz onu ne yapıyoruz? Yine de sapıklıkla suçlarız onu, dalaletle suçlarız. Ama o Ehl-i Sünnet mikrofona ulaşamadı, deriz ki o sözü hatadır, hata etmiştir, Allah ona rahmet etsin, ağzımızı kapatırız. Neden arkadaşlar? Şimdi bakın bunu, burası çok önemli ve bu usulü bir yoldur. Eğer bu yolu yapmasak farkına, bu usulü izlemesek farkına varmadan birçok selef alimine taan ederiz. Neden arkadaşlar? Bir insanın usulü doğru olup da hata yapabilir mi? Yapabilir. Neden? Anlayışının eksikliğinden. Şimdi buraya dikkat edin. Bir insanın usulünün doğru olup da o doğru olan usulü izleme ile birlikte sonuca ulaşamaması ayrı bir şey değildir. Bir de yanlış usulü izleyip de sonuca ulaşmak nedir? Ayrı bir şey. Burası çok önemli. Neden kardeşler? Çünkü bakın. Hatasız insan olabilir mi? Hatasız bir beşer olabilir mi? Ya Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh'ıma onlar bile hata etmiştir. Değil mi? E tabi ki selef alimlerinden farkına varmadan Allah'ın bir sıfatını iptal eden olmuş. Tevhül eden olmuş. E neden beşer hata edebilir? Ama doğru usul de gitmiş. Yani Kur'an sünneti baz almış. Kur'an sünneti alimlerin görüşlerine vurmuş ama se bir sebepten dolayı onlarca sebep olabilir. Ulaşamamış hakka. O yüzden ne dersin rahimeullah bir beşerdir hata etmiştir. Ama Mutezile ne yapıyor arkadaşlar? İzlediği yol men batıl. Sonuca bile ulaşsa o izlediği yol batıl olduğu için yerilir o insan. Usul farklı, menheç farklı. Şimdi ana babaya iyilik etmek. Biz hadis inkarcılarıyla aynı düşünüyor muyuz iyilik etmek gerekir? Evet aynı düşünüyorum. Ana babaya elik etmek gerekir. Ama neden? Onlar bunu kabul yeseler bile yeriliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Kur'an'da olmazsa ana babaya elik etmek sünnette olsa ölçü değil ya sünnet onun için. O yüzden o mefsude övülmüyorlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden bakın Mutezile veya Cehmî hata ettiğinde Ehl-i Sünnet saldırmıştır. Çünkü usulü bozuk. Ama Ehl-i Sünnet hata ettiğinde bu insan beşerdir, hata eder. Arasındaki fark budur arkadaşlar. İstersen doğruya ulaş. Çünkü sen zaten o doğruya ulaşmakla kötü yolu tercih ederek de doğruya ulaşmışsın. Oradan yerilirsin sen zaten. <gülüyor> Mesela ne gibi arkadaşlar? Eşariler 7 sıfatı kabul etmiyor mu? Değil mi? Mesela e, e, e, işte ilim, basar, görme, semi, duyma, hayat, kudret falan bunları 7 tane ne yapıyorlar? Sıfatı kabul ediyorlar. Ehli sünnetle bu bu yedide aynılar mı? Aynılar. Diğerlerini inkar ediyorlar. Ama bu 7 de aynılar ehli sünnet tarafından yerilmiştir bunlar. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü bunlar Kur'an sünnette bu sıfatlar vardır diye kabul etmiyorlar. Akıl buna delalet ettiği için kabul ediyorlar. Diyorlar ki işte bir ilahın görmesi lazım, ilmi olması lazım vesaire. O yüzden ehli sünnet diyorlar ki biz bunlarla sıfatları kabul etmede aynıyız ama farklı menheçlerle kabul ettiğimiz için yine işaretler burada ne olmuştur bu bapta yerilmiştir. Bu aradaki farkı anladık mı? O yüzden şimdi biz Ebu Hanife'nin ve onun ashabının getirdiği bağlı şüpheleri getireceğiz. Yani bunlar demek ki nefsî aklı öne almışlar, nefsî öne almışlar da ameli imandan çıkarmışlar değil. Hakikaten samimî bir nette ve Kur'an'dan, sünnetten zahiren bakıldığında güçlü gibi görünen deliller sunmuşlardır. O yüzden biz bunları yermiyoruz. O yüzden Ehl-i Sünnet rahmet okumuştur. Demiştir ki Allah Murci'e, Allah onları Kahretsin diyenler, helak etsin diyenler olmuştur alimlerden. Ameli imandan çıkarıyorlar. Ama Ebu Hanife için rahim-i Allah ameli imandan çıkarmıştır derler. Anladık mı farkı kardeşten? Mesela sosyal yaşantımızdan bir örnek verebiliriz. Adama diyorsun ki yahu iki tane oğluna veriyorsun. Diyorsun ki mutlaka çeşmenin başına bir saat içinde çeşmenin başında ol. Çeşme de öyle bir uzak ki 40 kilometre. Bir çocuğun biri sisir babasının o sözünü yerine getirmek için o kadar ter yapmış, koşmuş, yürümüş ki ama... Allah güç vermemiş o kadar 45 kilometreyi nasıl bir saatte yürüyerek geçiniz zavallı. 3 saat sonra geliyor terler içinde ulaşamamış. Ama Ebürü çalmış bir tane eşek koşuyor. Babanın babanın söylediği gibi bir saatte de varmış ama. E ne olur baba onu yerer. Ama bunun gayretinden dolayı ne eder? Hata etsin tamam sen ama Allah seni bağışlasın evladım. Allah senden razı olsun der. Doğru mu? Anladık mı usulü? Arasındaki fark mı? O yüzden ehli sünnette bu türlü cizlerde hata yapan herkese biz ne yaparız? Rahmetle anarız. Burayı anladık arkadaşlar. Şimdi bunların getirdiği birkaç şüpheyi ele alalım. Değinelim, evre diye verelim. Mesela getirdikleri meşhur şüphelerden 1 2 3 tane meşhur şüphelerini sayalım yeter. Çok uzatmayalım, uzar ders. 1. şüphe, kardeşler bakın bu tahtayla işimiz olacak bu derste baya. Diyorlar ki Allah azze ve celle Kur'an'da birçok yerde amel ile imanın arasına ayırmıştır. Ayrı ayrı zikretmiştir. Bu da ayrı ayrı olduklarını gösterir. Mesela ne ayeti gibi? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِنُوزِلَ İzman edip ve salih amel işleyenlere gelince onlar için konak olarak firdevs cennetleri vardı. Ne yaptı? İman ve amel işleyen dedi. Yani imanı ne yaptı? Pardon ameli ne yaptı? İmandan lafzen ne yaptı? Ayırdı. Bunun gibi Kur'an'da birçok ayet var ki ameli imandan ayırmıştır. Bu da ayrı ayrı olduklarını göster, e, gösterir diyorlar. Arasını ve bağlacı ile bağlaç diyoruz biz. Bu ve var ya Türkçede kullandığımız ve. Bağlacı ile ayırmak tamamiyle bir ayrılığı gösterir diyorlar. <gülüyor> Mesela ne gibi arkadaşlar? Bakın buraya. Türkçe mantıkla yaklaşıyorum. Susam ve müske. Şimdi Türkçe mantıkla hepimiz burada Türkçe konuşuyoruz. Değil mi? Çoğumuzun ana dili Kürt Türkçe bir kısmının Kürtçe ama hepimiz Türkçeyi biliyoruz. Susam ve bisküvi. Türkçe mantıkla biz buna baktığımızda. İkisi ayrı ayrı şeyler midir yoksa aynı şeyler midir? Ayrı ayrı, ayrı, ayrı şeyler. Neden? Araya ve bağlaç. Ama bunun ilmi şeyi diyoruz ki atıf. Atıf. <gülüyor> atıf diyoruz. Yani eee susama bisküvi susama ne yapmak? Atfetmek. Buna diyorlar ki atıf atıf muğayere muğayere yani ayrılık gerektirir diyorlar. Atıf muğayere aynı susam ve bisküvi. Ama desem ki susamlı bisküvi bu nedir? İç içe bir hale gelmiş demektir. Tamam? Mesela diyorsun ki caa geldi Ahmedun ve Zeynep. Ahmet ve Zeynep geldi. Ahmet ayrı bir kişi, Zeynep ayrı bir kişi. Caa Ahmedun ve veya erkek olsun fark etmez Ali yi. Ali ayrı birisi, Ali ayrı birisi Ahmet ayrıdır. Arada ne var he? Ve. Bu Arapçadaki vav aynı bu Türkçedeki ve'nin karşılığı olarak. O yüzden diyorlar ki işte ve bağlacıyla bir şeyin bir şeyden ayrılması külli manada tamamiyle bir neyi gösterir? Ayrılığı. O zaman buna diyorlar ki el vavu tedullu veya pardon el <gülüyor> atfu yedullu alel muğayere. Atf muğayereye ayrılığa delalet eder, işaret eder diyorlar. Kardeşler şimdi burayı tabii ilmi yönüyle alalım. Bakın. Dik biraz ilmi ağır gelebilir size ama dikkat edildiğinde Allah'ın izniyle Türk yani hiç Arapça da bilmeseniz en azından meselenin mantığını anlayabilirsiniz. Allah için buraya özellikle dikkat edin. Tamam. Eee şimdi arkadaşlar bakın Kur'an'da ve fasih kelamda yani Arap'ın kelamında fasih kelamda atıf var ya şu bağlaç bu bağlaç diyoruz. Atıf diyoruz arkadaşlar. 4 mertebe üzerinde gelmiştir. 4 mertebe üzerine gelir bu atıf. 4 hali vardır atfın. Mesela bakın bu 4 hale sıkılmadan tek tek cevap vereceğiz. Sonra onların şüphelerini eee ele alıp bu 4 mertebe üzerinden yola çıkarak reddiye vereceğiz. Bakın arkadaşlar. Birincisi el ma'tufe ile el ma'tuf aleyh yani mütebayin ayrı ayrı şeyler olması, tamamiyle ayrılık ifade etmesi anlamına gelir. Aynı az önce bunların söylediği gibi ve var ya bazen tamamiyle ayrılığı ifade eder. Bazen tamamiyle ne? Ayrılığı ifade eder. V'den sonrasıyla V'den öncesi birbirinden tamamiyle nedir? Ayrıdır. Mesela ne gibi? Diyor ki bakın, inna rabbakumullahu'l-lezî halak's semâvâti ve'l-ard. O Allah ki Sizin Rabbiniz, şüphesiz Rabbiniz gökleri ve yaratan, gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökleri ve yeri. Araya ne girdi gök ile yararısına? Ve <gülüyor> girdi. O zaman gök ile yer aynı mıdır? Hayır. Gök ayrı bir şeydir, yer ayrı bir şeydir. Bu ayet neye delil? Bazen re gelir, öncesiyle sonrası birbirinden tamamıyla ayrıdır. İşte bu e, mürciyelerin dediği gibi. Evet bu manaya geliyor, biz onu inkar etmiyoruz. Öncesiyle sonrası ayrı, biz bunu inkar etmiyoruz. Anladık Bekir, anlıyor musun burayı? Heh. Az önce verdiğimiz örnek ca Ahmet ve Ali. Ahmet ve Ali girdi. Geldi. Tamam. Bu birinci örnek. İki arkadaşlar bazen bu şekilde ve gelir. Ama arkadaşlar tamamiyle ayrılığı gerektirmez. Ne gibi? En yekuna beynehuma telazum manasına gelir. Ne? İkisi arasında telazumun, zorunluluğun, gerekliliğin ayrılmaz bir zorunlu ilişkinin bulunmasını gerektirir bazen. Öncesiyle sonrasının arasında olmazsa olmaz ayrılmaz bir ilişki vardır ve geldiği halde. Mesela bakın. Ve men yekfur billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. Bakın hep araya geldi. Kim Allah'a, Allah'a. Ha, ve meleklerini. Ve, değil mi? Kitaplarını. Böyle devam ediyor. Ne oldu arkadaşlar? Hep araya ve girdi. Bazen işte Kur'an'da ve veya sünnette böyle araya ve girer ama ve'nin öncesiyle sonrası arasında ayrılmaz bir ne vardır. İlişki. i̇lişki vardır. Birbirini gerektiren zorunlu bir ilişki vardır. Yani ne demek? Şimdi her kim Allah'a küfretmişse Allah'tan sonra ve geliyor sonra melekler. Meleklerine de küfretmiş midir? Etmiş. Etmiştir. Her kim Allah'a inkar ederse hepsini inkar etmiş midir? Çünkü haber veren kim meleklerden kitaplarda Allah. Allah. Aralarında ne var? Ayrılmaz bir ilişki var, telâzum var. Çünkü melekler kitabı resullere ulaştırmıştır. Resuller de Allah'tan bahsetmiştir. Allah'ı inkar hepsini i̇nkar. inkar etmek olur. O zaman ikinci kısım da neymiş? Telâzum olması. 1. kısım neydi? Tamamiyle ayrı. ayrı olması. Tamam. Bir de 3. olarak en yekûne min bâbi atf eş-şey'i aleyhi. Bir şeyin bazısının yani parçasının kendisine atfı. Düşünün ki bir şey var cüzlerden, parçalardan oluşuyor. Önce o şeyi tamamıyla zikrediyorsun. Sonra araya ve koyuyorsun. Sonra o şeyin parçasından bir tanesini zikrediyorsun. Bakın buraya yakalayın. Burası bizim konumuzla alakalı. Bakın. Mesela ne gibi arkadaşlar? Şimdi anlayacaksınız. Hafızu ala salavatih ve salatil usta. Bakın namazlara, mazlara ve orta namaza da dikkat edin. Şimdi namazların içinde arkadaşlar. Orta namaz burada ne? Hadisin geldiği üzere ikindi. Ya 5 tane 6 tane görüş var orta namazının ne olduğu konusunda. Birileri demiş sabah namazı alimlerden. Birileri demiş öğle namazı. Birisi demiş ikindi. Birisi demiş akşam. Birisi demiş yatsı. Birisi demiş cuma namazı. Önemli değil. Ama raci olan görüş orta namazı. Sonuçta orta namaz diye bir namaz varmış. Doğru mu? Allah Kur'an'da diyor ki: "Allah'a ve meleklerine." Burayı anladık. Bir de ikincisi olarak pardon, burayla alakamız yok. Namazlara ve orta namaza da orta namaz namazlardan değil mi arkadaşlar? Buna rağmen şimdi ayrı dedi diye orta namazı bu namazlardan demeyeceğiz mi? Allah namazlara deseydi ikindi girmiyor muydu zaten? He. O yüzden kaydedir. Kadyu tafu şey'i ale şey'i li ehmiyeti. Bazen bir şey bir şeye atf olur neden? Önemiyetinden dolayı. Anladık mı kardeşler? Bazen bir şey bir şeye atf olur neden? önemiyetinden dolayı. Bakın Allah Kur'an'da bir örnek daha verelim bu misale. Allah Kur'an'da diyor ki: "Ve iz ahazna minen nebiyyin misaqahum" Evet, "ve minke ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve Isa ibn Meryem." Ne diyor? Hani biz nebilerden söz almıştık. Nebillere kim giriyor? Bütün hepsi. Evet. Ve senden. Ve. Ve Nuh'tan ve İbrahim'den ve Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Şimdi Meryem oğlu İsa nebilerden değil mi? İbrahim, Nuh hepsi nebilerden ama ayırdı. Şimdi ayırdı diye nebilerden saymayacak mıyız? Demek ki bazen ve vav va girdiğinde tamamiyle bir ayrılığı gerektirmiyormuş. Anladık. Yine bak aynı kaydıya getir kad diyor otafu şey ale şey ile ehemmiyeti. Bazen bir şey bir şey neden dolayı atfolunur? Ehemmiyetinden. Buradaki ehemmiyet nedir bu resullerin? Ulul azm kaç tane? 5 tane. Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Adem eee Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Bunlara ulul azm demişlerdir. Çünkü bunlar Kur'an'da iki yerde bir arada zikrediliyor bu 5. Değil mi? Ehl-i sünnetin icmasına göre en hayırlısı kimdir? en ayrı Muhammed Aleyhisselam'dır değil mi? Sonra İbrahim Aleyhisselam gelir. Bunda icma var. İcma var. Diğer üçünden yani Musa, İsa ve Nuh hangisi faziletli? Bunda ihtilaf var. Tamam. Burayı anladık mı arkadaşlar? Bakın bir örnek daha vereyim bu misalle alakalı. Bu çok güzel bir örnektir. O yüzden burada fazlalaştırdım örneği. Men kâne adu vellillahi ve melâiketihi ve rusûlihi ve Cibril'e ve Mikail'e fe inna Allahu aduun lil kafirin Diyor ki her kim Allah'a ve meleklerine küfrederse ne olur? Eee düşmanlık ederse Allah da kafirlerin nedir? düşmanıdır. Meleklerin içine ne girdi? Cebrail girdi mi? Mikail girdi mi? Ama Allah öyle demiyor. Ne diyor? Her kim Allah'a, meleklerine ve resullerine ve Cibri'le ve Mikail'e. Cibri'le ve Mikail meleklerden değil mi? Şimdi ayrız ikreti diye ayrı mı diyeceğiz? Hayır. Hayır. O yüzden arkadaşlar demek ki bazen bir bir şey bir şeye atf oluyormuş tamamiyle aralarında bir ayrılık olduğundan değil. Ehemmiyetinden dolayı vesaire. Bir 4. kısım daha var arkadaşlar. Bazen bir şeyi bir şeye atf olur. Neden? En yekunu min bab atf eş-şey'i ala eş-şey li ihtilafı sıfatayn. Niteliklerindeki <gülüyor> yani vasıflarındaki farklılık sebebiyle birbirine atf olması var. Yani aynı şey, bahsedilen kişi aynı mesela ama eee nitelikleri farklı. O kişi farklı nitelikleriyle beraber aynı cümlede 3-4 kez zikrediliyor aynı kişi. Çok ilginç değil mi? Aynı kişi araya ve girerek zikrediliyor ama sır nitelikleri farklı. Her ve'de sonrasında özel bir niteliğinden bahsediyor. Bakın diyor ki "Sebbihisme rabbikal ala." Yüce Rabbini Ne yap? Tesbih et. Ellezi halaka fesevva. O ki ne yaptı? Yaratıp düzene koydu. Sonra Vellezi ve geldi. Kaddera feheda. Ne yaptı? Takdir etti ve yol gösterdi. Vellezi O ki ahracel mer'a. Ne? Otluğu, otlağı ne yaptı? Yeşil otu çıkardı. Yaratıp düzene koyan kim? Allah. Takdir edip yol gösteren Allah. Yeşil otu çıkaran Allah. Hepsinde de Allah. Ama hep Allah kast edilen bu şeyleri birbirine atletti. Diyebilir miyiz ya ayrı ayrı diye otu çıkaran farklı, ondan sonra yaratıp düzene koyan farklı diyebilir miyiz? O zaman bu dört. Şimdi arkadaşlar bu mürciye ne yaptı? Dört tane atıp var tuttu bir tanesini aldı. Ya olmaz. Değil mi? Olmaz. Bu dördünden birisi ihtimalli. Doğru mu? Değil mi? Onların iman edip salih amel işleyenler bu dördünden birisine giriyor. Doğru mu? Evet. Ha o zaman dördünden birisine giriyorsa arkadaşlar harici bir delil arayacağız. Değil mi? İhtimalli ya. Diğer delillere de bakıyoruz. Allah namaza iman diyor vesaire vesaire. O zaman demek ki burada dövür tane ayrım varken bir tanesini ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Demek ki vav illa tamamiyle bir farklılığı ayrılığı gerektirmiyormuş. Muhtemel olunca harici bir delil lazım. Biz diğer delillere baktığımızda ne yapıyoruz? Amen'in imandan olduğunu anlıyoruz. Şimdi birincisi neydi arkadaşlar bu atıfların? Kim söyleyecek? Birincisi. Tamamıyla ayrılık. Tamamıyla ayrılık. Şimdi tamamıyla ayrılık. İman edenler ve salih amel işleyenler meselesinin mümkün mü oradaki ve için? Mümkün. mümkün değil. Yok yok şu manada. Bizim itikadımıza göre. Neden mümkün değil? Çünkü deliller var ki ameller ne? İmandadır. Doğru mu? Peki arkadaşlar dördüncüsü de ne? Bizim de Mürcienin de icma ettiğine göre dördüncüsü de mümkün değil. Ney? Sıfatlardan dolayı birbirine atıf olunuyor. Tamam. O zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bu ya 2 kalıyor ya da 3 kalıyor. 2 dersek ne olur? İkincisi hangisiydi? He? Ha? İkincisi. Bazen tamamen aynı. Bazen ikincisi ayrılığı gerektirmez. Birbirinde bulunulur. Arasındaki ilişki nedir? İlişki. Yani telazzumdan dolayı. He. Değil mi? İkincisi. Ya diyoruz ki ikinci telazzumdan dolayı. Yani ne arkadaşlar? Yani birbirini gerektiriyor. Amel varsa iman olacak, iman varsa amel olacak. Ya bu üçüncüsü ne? Bazen bir şey bir şey öneminden dolayı atfolunur. Yani imanın içine amel giriyor ama öneminden dolayı Allah amele ayrıyetten vurgu yapmış. O zaman diyoruz ki iki de muhtemel, üç de muhtemel. Ne olursa olsun bizim söze çıkıyor. Tamam? Ya ikiye alıyoruz ya üçe alıyoruz. Anladık mı arkadaşlar burayı? Tamam. Şimdi ikinci şüphe arkadaşlar. Bu birinci şüpheleri de meşhur. Diyorlar ki Allah Kur'an'da şu şekilde ayetlerle müminlere hitap ediyor diyorlar. Amel imandan değildi de şüpheleri şu. Diyorlar ki: Ya eyhellezine amenu. İza kumtum ila ssalati faghsilu vucuhakum. Ey iman edenler. Namaza kalktığınız zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın sonra abdesti sonuna kadar ne yapıyor? Anlatıyor. Şimdi amelden önce neyi zikretti? İman. Başka ayetle mesela ya ey ellezine amenu ruku'u ve'sjudu ve'budu rabbakum fef'alu'l hayra la'allakum tuflihun Ey iman edenler ruku edin secde edin Rabbinize ibadet edin ve ne yapın hayır işleyin ki felaha napasınız kavuşursunuz diyorlar ki bakın Allah azze ve celal'in Allah azze ve celal amelin vacubiyetinden önce hani amelin vacubiyeti neydi ilk ayette namaz mesela abdest namaz için değil mi namazın vacubiyetinden önce iman ile hitap etmiştir insanlara den yani amelden önce ne imanla hitap etmiştir. Bu da amel olmadan imanın olacağına delalet ediyor diyor. Hiç ameli olmasa da imanın olacağına delalet ediyor. Anladık mı burayı şüpheyi? Yani daha ibadeti farz etmeden Heh. o ibadeti daha yapmamış olan mümin diyor. Evet. Evet, mümin diyor. Evet. evet. Reddiye olarak deriz ki arkadaşlar bunlar <gülüyor> amellerin vacip olmasından önce iman ismi ile hitap oldular. Daha vacip değildi ki. Bu ameller vacip değildi. Vacip olmadan önce neydi? İmandan değildi, değil mi? Dinden dinden değildi. Bir insan Allah namaz farziyetini ortaya koymadan bir amel işleseydi namaz amelini ne derdik? Bidat işliyorsun. Dinde delil yok. Anladık mı? O yüzden bunlar amellerin vacip olmasından sonra is, is, iman ismiyle hitap olundular. Bu ameller din tarafından vacip olmadan önce immandan değildi ki. Anladık? Tevhid ve meşereleriyle emrolundukları şey immandan. İşte bu kişiler kendilerine olan bu imanlık hitap olundular. Ancak ameller farz olunduktan sonra terk ettikleri takdirde mümin olarak kabul edilmezler beyan ettiğim üzere. Yine de diyor olarak deriz ki bu insanlara bakın. Peki kalp amellerini ne yapacağız o zaman? Kalp amellerini. Mesela bugün örnek kalple inanç inancıyla alakalı. Bir insan şimdi İslam'a girdi. İslam'a ilk giren sırat diye bir şey biliyor mu? Değil mi? Ama imana girdi mi buna rağmen? Değil mi? Peki sonradan sırat, sırattan bahsetti Allah Resulü. İman etmese kafir. Bak, inancı şeylerde de böyle. Sadece amel değil. Demek ki o sırat anlatılmadan önce o imanından değildi adamın. Onunla neyle ne anlatılmış onunla muhataptı. Anladık? O zaman mürciaya diyeceğiz ki hadi sırata inanmayan ne diyorsun? Allah Resulünden geldiğini biliyor. Ne diyorsun? Mümin diyor. E niye ya? Sırat imandan değil mi? Anladık mı? Mantığı yakaladık mı? Tabii cüzleri o yüzden zaten bir cüzlere ayrıldığımız için hangi cüzler din tarafından ortaya konulmuşsa o ana o imandı. Ortaya konulmayanlar imandan değildi. Bir problemimiz onlarla. Burada odaklanmayalım. Evet. Anladık kardeşler. Şimdi 3. ve son, son şüpheyi ele alıyoruz. Şimdi diyorlar ki bu şüphe bu şüphe iman Allah'ın farz kıldığı her şeyin ismidir. Bakın diyorlar ki iman çok dikkat edin bu biraz ilmi bir lafız. Diyorlar ki iman Allah'ın farz kıldığı her şeyin ismidir ancak tek bir şeydir. Bazı cüzlerinin zail olmasıyla hani bahsetmiştik ya. Bazı cüzlerinin gitmesiyle yok olmasıyla ne diyorlar? Tamamı yok olur diyorlar. Kimler diyor bunu? Hariciler. hariciler. O yüzden ilk iki şüphe kimindi? Mürcienin. Üçüncü şüphe haricilerin. Bir tane de onların meşru şübelerini alıyoruz. Yok olur diyorlar. Bunu kim söylüyor? Mutezile ve hariciler. Bu hususta seleften ayrılık ayrıldıkları nokta şurasıdır kardeşler. Bunlar şunu iddia ediyorlar. İman birdir. Bazısının zail olmasıyla tümü zail olur. Bu söylemlerini ortaya koydukları bu söylemlerini ortaya koydukları şu tez üzerine bina ediyorlar. Söylemleri neydi? İman tek bir cüzdür. Değil mi? Bir bir parçasının gitmesiyle ne yapar? Hepsi gider. Bu tezlerini bu söylemlerini ortaya koydukları şu tez üzerine bina ediyorlar. Bir tez atıyorlar ortaya. Diyorlar ki أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها Yazıldı mı? Diyorlar ki bakın, mürekkep olan yani birden fazla cüzlerden oluşan bir şey düşünün ki birden fazla cüzlerden oluşup bir şey olmuş Tamam mı? Diyorlar ki evet terkip olunmuş. Mürekkep yani birden fazla cüzden oluşan bir hakikat cüzlerden bir kısmının yok olmasıyla ne olur? Yani ortadan kalkmasıyla ne olur? Yok olur ortaya kalk. Ortada bir hakikat varsa cüzden oluşmuş. O cüzün gitmesiyle ne olur? O terkip yok olur gider. Bu bir tezdir. Diyorlar ki işte iman da mürekkep yani birden fazla cüzden. Cüzden kası bizim anladığımız cüz manada değil. Yani itikat ve amelden oluştuğu için diyorlar, bir kısmının yok olmasıyla tamamı yok olur gider diyorlar. Önce ortaya bir tez atıyorlar. Otuz üzerine bunu bina ediyorlar. Anladık mı burayı? Diyorlar ki mesela 10 gibi. 10. 10 gibi. Ama biz bununla yanlış yaptık ha belki bir daha kalem yazmaz bunun üstüne. Bak. Tecrübeniz oldu. Tamam kurulasam da bir müddet geçmesi gerekiyor bazen. Tamam neyse. 10 Diyorlar ki mesela 10 gibi. Burada kalemi de değiştirelim çünkü kalem o ıslak yer neydi? 10. Tamam kardeşler. Diyorlar ki 11 hakikat midir? Cüzlerden oluşmuş mudur? Ney 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu cüzlerden birisi giderse 10 ortada kalır mı? 9 kalır. 9 kalır, 8 kalır, 5 kalır, 7 kalır. Diyorlar ki işte cüzlerden oluşan mürekkep hakikatler hep bu şekildedir. Cüzü gittin mi küllü gider. İman da mürekkep olduğuna göre diyorlar cüzden gider. Tamam mı? Mesela yine bu babta tuzlu tuz maddesini örnek verebilirler. Mesela veriyorlardı bazıları günümüzdeki eee harici gibiler mesela. E i̇şte Umman taraflarında vesaire. Diyorlar ki tuz mesela klor ve sodyumdan oluşmaktadır. Biri zail olursa tuz ismi kalır mı? Kalmaz. Yine mesela su gibi su hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır. Bunlardan herhangi bir özellik ortadan kalkarsa o mutlak su ismi olmaktan ne yapar? Dışarı çıkar. O zaman Bazı terkibatlar vardır ki arkadaşlar, bunların dediği gibi cüzü gittiğinde ne oluyor? Kü İnkar edemeyiz, onu örnek verdiler. Ama ancak bütün terkibatlar bu şekilde değildir ki. Sorun orada. Mesela, ikinci kısım terkibatlar vardır ki cüzleri zail olsa da, cüzleri yok olsa da ismi kalmaya devam eder. Mesela arkadaşlar, namaz tek birden selama kadar bir amel midir? Ameldir. Subhaneke okumasan bir sorun var mı? Namaz gider mi? <gülüyor> kalır mı ortada namaz? Kalır. Taş gibi kalır. Ebu Hureyre okumuyor diyor ki anam babam sana feda olsun. Tekbir ile kıraat arasında istiyorsun. Halbuki namaz bir sürü cüzlerden oluşuyor. Anladık? Demek ki bazı terkibatlar var. Cüzü gittiğinde ne yapmıyor? <gülüyor> Küllü gitmiyor. Hayır amellerinin birçoklarını buna örnek verebiliyoruz arkadaşlar. İşte iman ismi de kitapla sünnetin Sünnet ve icmanın da delalet ettiği üzere bu kısımdandır. İkinci kısım terkibattandır. Delil ne? Biz bakıyoruz ki yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmamayı hariciler bile ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Büyük günahlar da tekfir etmişler. Halbuki o imanın bir cüzündendir. Resulullah haber veriyor. Anladık? Ama emretmedi. Hı? Emretmedi. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmış. Tabii. Şimdi emri değildir tamam. ve haricilere göre emri olsa bile eğer büyük günah haricilerin bir kısmına göre büyük günah olmadıktan sonra tekfir olmadık. Onların da büyük günahı tespitte bir usulleri var. Tabi. var. Tabii kendilerine göre usulleri var. Şöyle bir musibet var. Yani bu muhteziyle olsun, hariciler olsun benim e, bildiğim kadarıyla bunlar mesela siz az önce dediniz ya namaz bir cüz müdür cüzdür işte şu tane yeter gelirse ne oldu mesela bir cüz eksindi dolayısıyla bunlar onların kalitesine göre namaz da bak, bitti yani hakikaten bitti evet. yani. Şimdi bunlar dediğim gibi bitti değil. Bitmesi gerekir diyemiyorlar onu. Demek ki o zaman terkibatlar aynı değil. Hı. Bunların şöyle Heh. şöyle bir şeyi var yani. Daha sonradan geliştirdikleri bir tez var. Bunlar mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki eee ancak biz haberin mütevatir olanını kabul edebiliriz. Ahad'ı kabul etmeyiz. Ahad'ı kabul etmeyiz. Bu sefer dolayısıyla siz bunlara Sen nasıl kabul ediyorsun? Neymiş hocam? Mütevatir ve ahad olayını. İşte arkadaşlar doğru doğru da sorun nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Hani biz diyoruz ya Subhanallah Türkiye'de olsun veya dünyanın çeşitli yerlerinde. Selef'in başına gelen en büyük musibetlerden bir tanesi biz bir Arafez U abiyle görüşmüştük bunu. Mütevâtir ve ahad meselesidir. Bu kadar safsata bir mevzu yoktur. Selef'in arasında nereden girmiş bilmiyorum ve birçok müteahhir de bu konuya maalesef kapılmıştır. Ya mütevâtir ahad diye tarif edildiği şekliyle mütevatir ahat diye bir şey yok. Mütevatir ne? Mütevatir ne? Bir topluluğun yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun bir topluğunda nakletmesi. Bu topluluk kaç kişi? Belirtilmediğine göre bu tez batık. Hadi en çok en, en ortalama en çok konuşulan 10. O zaman ilk tabakada 10 kişi olacak. 2. tabakada da 10'ar kişi alacak. Bakın şimdi arkadaşlar. 10 tane sahibi olacak önce en az. 10. 10 tane sahibi olacak. Ve her birinden 10 tane den 10 kişi değil. Her birinden 10'ar kişi alacak. 10 ka 2. tabakada Ravin 2. zincirinde kaç oldu? 100. 3. zincirinde oldu 1000. Bana bir tane rivayet göster 1000 yoldan gelmiş. O yüzden İmam Nevi ve başka muhakkik alim eee İbnu Salah gibi vesaire birçok alim bir tane misal bulamazsınız diyor. Bunun aslı nifaktan Mutezile ve münafıklar tarafından bu ahad ve mütevatirin bu şekliyle sokulmuştur. Neden? Resul'ün faktiyetini öldürmek için Resul akidede hüccet değildir dese avam ayağa kalkacak. Ama sen öyle değil de bu mütevatir ahad pisliğini sok ki insanların zihni bulandırsın. Çünkü bir insan gelse desin ki Resul akidede ölçü değil. Dil mi? Maturidi amcaya söylesen camide seni kovar. Bostanla döver seni. Bunu yapamadıkları için ne yaptılar? Mütevatir ve ahad nifakını soktular. Resul'ün faktiyeti bu yönünü öldü mü arkadaşlar akidede? Bir tane rivayet yok akideyle alakalı mütevatir. Diyorsun ki, diyorsun ki arkadaşlar bu bu bardaktan içmenizi size izin veriyorum. Su yoksa bunun ismi nedir? Evet. Sahtekarlıktır sahtekarlık. Onlar işte bu sahtekarlığı yapıyorlar. Diyorlar ki, evet Resul hüccettir, sünnet hüccettir ama mütevatir. Bu sahtekarlıklarını, İslam'ı bu nifaklarını bu şekilde sokmuşlardı. Yok ki örnek. Örnek veremiyorsun Resul öceettir diyorsun. Aynı anda bu siyah ve beyazdır demek gibi bu kağıt Bu siyahtır beyazdır aynı anda böyle bir şey mümkün mü? Yarısı beyaz yarısı siyahtırdan bahsetmiyorum. Tamamı ile aynı anda aynı saniyede beyaz ve siyah. İşte bunun gibi bir şeydir. Ha iki zıtın bir araya getirmek gibi bir şeydir. Ne anlayacağız biliyor musunuz? İslam'da meşhur olmuş ve alimlerin kabul ettiği her şey mütevatirdir. İnnel a'malu binniyyat kadar sahih bir hadis insanlar tarafından bilinen var. En atayız kafiri çağır o hadisi bilir. Doğru mu? Hadis usulünde ıstılahında o garip olarak gelmiştir. Bir kişiden rivayet edilmiştir. Senin getirdiğin en kralı mutevatire 10 çeker. Senin ha senin getirdiğin mutevatire 10 çeker. O yüzden bunlar boş isimlerdir. Mutezile böyle bu nifaklarını sokmuştur. Bu da usulü mevzu. Biz bunun hakkında özel bir ders yapmıştık değil mi? De değinmiştik. Ama sonradan daha tafsilatlı değineceğiz dedik. Allahu alem. Neyse kardeşler, yani demek ki terkibatlar neymiş? Terkibatlar illa bunların söylediği gibi tek kısım değil. Yani bunların getirdiği daha birçok şüphe var. Ancak bu şüphelerin hepsi tutarsız şüphelerdir. Ehl-i sünnet alimleri bunların getirmiş olduğu şüphelere tek tek cevap vermiştir kardeşler. Biz inşallah yarın geriye iki mevzumuz kaldı. İmanda istisna en güzel, çok güzel mevzular. İkincisi de iman ile İslam arasındaki fark. Ve size müjde olsun e, bu üç saat sürmeyecek. İki saatte falan en fazla o da. İnşallah bitireceğiz. Yarın Necmi abi kaç iş gibi? İmanda ayda 8. Haa. Aynen de din zaman olmuyor. 50 tane görüş attık biz ortaya. Aynen <gülüyor> 8 gibi inşallah buluşmak üzere. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve ali ve ashabi ecmaîn. Amin.